4401 Hz. Hasan ve Hüseyin RA Amar İbn Umay rahimehullah anlatıyor. Bu Beydullah İbnü Ziyad ve arkadaşlarının kellesi geldikçe Küfe'nin Rahabe mahallesinin merkezinde üst üste dizildi. Seyirci kalabalığa ben de yaklaştım. Geldi. Geldi diyorlardı. Ne idi bu gelen? Merak edip daha da yaklaştım. Nerse bir yılanmış. Nereden geldiyse gelmiş. Kelleler arasına gidip kayboluyor. Tekrar çıkıyordu. Derken Ubeydullah İbn-i burun deliğine girdi ve orada bir müddet kaldı. Sonra çıkıp gitti ve kayboldu. Biraz sonra kalabalık tekrar bağırmaya başladı. Yine geldi. Yine geldi. Bu hal iki veya üç kere tekerrül etti. 4402. Zeyd İbn-i Harise ve oğlu Üsami A İbn-i Ömer Allahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam askeri bir sefer hazırlamış. Askerlerin başına da Üsame İbn-i Zeydi komutan yapmıştı. Üsame siyahi bir azabdın oğlu olması hasebiyle onun komutanlığından memnun kalmayan bazı kimseler dedikodu yaptılar. Söylenen yersiz sözler kulağına ulaşmış olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun komutanlığı hususunda dedikodu yapan sizler. Aynı dedikoduyu daha önce babasının komutanlığı için de yapmıştınız. Allah'a yemin olsun. O komutanlığa layık idi ve o bana insanların en sevgililerindendi. Bu da bana ondan sonra insanların en sevgili olanlarımdandır buyurdu. 4403 Re'd İbn Harise ve oğlu Üsame Re. Yine İbn Ömer Re. Allahu Anhu anlatıyor. Ömer Re. Allahu Üsame İbnu Zeyd'e de 3500 dirhemlik pay ayırmıştı. Bana ise 3.000 dirhemlik pay verdi. Niye Üsame'yi benden üstün tuttun? Vallahi hiçbir savaşta benden ileri geçmiş değil. Yani ben de onun katıldığı her savaşa katıldım dedim. Bana şu cevabı verdi. Ey oğlum Zeyd, Allahu an Resulullah Aleyhissalatu ve selam nezdinde babandan daha sevgili idi. Hüsame Allahu anh da Resulullah aleyhissalatu ve selama senden daha sevgilidir. Ben Resulullah aleyhissalatu ve selamın sevgisini kendi sevgime tercih ettim. 4404 Ammar İbni Yatır R.A.H.Z. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh anlatıyor. Ammar anh, Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına girmek için izin istedi. Ona müsaade edin. Girsin buyurdular. Ammar gidince de Tayyib ve Mutali anlara merhaba diyerek selamladılar. 4405. Ammar İbnu Ya'tir (r.a.) İkrima (r.a.) Allahu an anlatıyor. İbn Abbas (r.a.) Allahu an Bana ve oğlu Ali'ye Ebu Salih'e gidin. Onun rivayet ettiği hadisi dinleyin dedi. Biz de gittik. Onu bakımını yapmakta olduğu bir bahçede bulduk. Bizi görünce elbisesini alıp sarındı sonra bize en baştan anlatmaya koyularak mescidin nişavasını zikretmeye kadar geldi ve biz kerpiçleri tane tane taşıyorduk. Ama diye Allahu amm ise biri kendi biri de Resulullah adım ikişer ikişer taşıyordu. Resulullah aleyhissalatu ve selam onu gördü. Üzerindeki toprakları çırpmaya başladı ve vay anlara. Onu baal asi bir grup öldürecek. Bu Onları cennete çağırır. Onlar da bunu ateşe çağırır buyurdu. Buharinin rivayetinde onu bağı bir grup öldürecek ibaresi mevcut değildir. Bu ibare bu Bekir Berkan ve Ed İsmail'in rivayetinde mevcuttur. 4406. Amal İbnu R A H Z anha anlatıyor. Resulullah Surlallah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Ammar hangi meselede bu hayal bırakılmışsa mutlaka en doğrusunu seçmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Ammar kıkırdaklarına kadar iman doldurulmuştur. 4407 Abdullah İbni Mesud a. Abdurrahman İbni Yezid anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anha. İçimde dışıyla, harve hareketleriyle Resulullah aleyhissalatü vesselama en çok benzeyen şahıs kimse. Onu bize söyle de kendisinden hadis dinleyelim diye sordum. Bize şu cevabı verdi. Biz içiyle dışıyla, harve hareketleriyle, evinin duvarlarıyla gizleninceye kadar. Resulullah'a en çok benzeyen, İbn-i Mesud Allahu Amh'dan başka birisini tanımıyoruz. 4.408 Abdullah İbn-i Mesud R.A. Mesru ve Şakik Rahim'i Allah anlatıyor. Abdullah İbn-i Mesud Rab'iyallahu dedi ki, Kendisinden başka ilah olmayan zat Zülcelal'e emin olsun. Kur'an'dan razil olan her bir surenin nereye indiğini, her bir ayetine sebeple indiğini mutlaka biliyorum. Eğer bilsem ki, bir kimse kitabullahı benden daha iyi bilmektedir ve ona da deve ulaşabilmektedir. Mutlaka binip giderim. 4.409 Abdullah İbn-i Mesud Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Yemen'den ben ve kardeşim beraber Medine'ye geldik. Bir müddet kaldık. Bu esnada İbn-i Mesud'e annesini, Resulullah ve Vesselam'ın yanına çok girip çıkmaları ve beraberliklerinin fazlalığı, sebebiyle Resulullah ve Vesselam'ın aile efradından olduklarına hükmetmiştik. 4.410 Abdullah İbn-i Mesud R.A. İbn-i Mesud Allahu An anlatıyor. Şu ayet indiği zaman mealen, iman edip güzel işler yapanlar, haram dağın iman ederek güzel işler yaptıkları, sonra yine haramdan kaçınmaya devam edip imanlarında ettikleri sonra da akvali kalplerinde iyice kökleştirip iyilikte bulundukları takdirde, onların haram şeyleri, henüz haram kılınmazdın önce tatmış olmalarından dolayı üzerinde bir günah yoktur. Zira Allah iyilik yapanları ve iyi kullukta bulunanları sever. Maide 93 Resulullah aleyhisselatu ve selam bana. Sen bunlardan birisin buyurdu. 4411 Ebu Zeyr Elgıfari Re A H Z Ebu Zeyr radıyallahu an. Resulullah aleyhisselatu ve selam ile karşılaşmazdan önce 3 yıl ibadet ettim demişti. Kendisine bu ibadeti kimin için yaptın diye sordular. Allah için cevabını verdi. Tekrar. Peki nereye yönelerek yaptın denildi. Rabbim beni nereye yöneltmiş idiyse oraya dedi ve açıklamaya devam etti. Akşam vaktim amaza başlıyor. Gecenin sonuna kadar devam ediyordum. O zaman kendimi bir örtü gibi atıyor. Güneş tepeme yükselinceye kadar öyle kalıyordum. Bir gün kardeşim Güneş bana. Benim Mekke'de görülecek bir işim var. Sen bana baş göz ol eksikliğimi duyurma dedi ve Mekke'ye gitti. Oraya varınca bana dönmek de gecikti. Nihayet geldi. Ne yaptın dedim. Mekke'de bir adama rastladım. Senin gibi farklı bir din üzerine yaşıyor. Ancak o, kendisini Allah gönderdiğini zannediyor dedi. Halk ne diyor diye sordum. Halk mı? Halk ona şair diyor. Kahin diyor. Sahir sihirbaz diyor dedi. Esasen üneş şairlerden biriydi. Tekrar sordum. Pekala sen ne diyorsun ben dedi. Kahinlerin sözünü işittim. Bilirim. ki kahin sözü değil. Onun söylediklerini şiir çeşitlerine tatbik ettim. Hiçbirine uygun gelmiyor. Benden sonra kimse ona şiir diyemez. Vallahi o doğru sözlüdür. Kahinler ise hep yalancıdırlar dedi. Bu açıklama üzerine ben ona, Öyleyse benim işlerime de sen baş göz ol. Bir de ben gidip göreyim. İki dedim. Ebu zevr. Gerisini şöyle anlatır. Mekke'ye geldim. Halktan zayıf bir adam buldum. Ona. Şu sabi sapık dediğiniz adam nerede diye. Sormuştum. Adam. Beni göstererek. Burada bir sabi var. Burada bir sabi var diye bağırmaya başladı. Derken vadi halkı kesek ve kemiklerle üzerime hücum etti. Bayılarak yığılmış kalmışım. Kendime gelip kalktığım zaman kırmızı bir dikili taş gibiydim. Zemzeme kadar gittim. Kanlarımı yıkadım. Suyundan biraz içtim. Böylece 30 gün. Gece ile gündüz arası kaldım. Bu esnada zemzem suyundan başka hiçbir tağım almadım. Buna rağmen şişmanlarım ve karnımın kıvrımları arttı. Ciğerimde açlık hissi duymadım. Mekeliler, Ay ışığı olan bir gecede uyurken Beytullah'ı tavaf eden yoktu. Onlardan sadece iki kadın, İsaf Fena'yı adındaki putlarına dua ediyordu. Tavafları sırasında bana kadar geldiler. Dayanamayıp, Onları birbirlerinden nikah zayıverin bari dedim. Onlar dualarından vazgeçmeyip, Tavaflarını yaparken yanıma kadar geldiler. Bu sefer, ''Onlara niye tapıyorsunuz? Ondan farkları ne?'' dedim. Kadınlar, ''İmdat burada bir adam yok mu?'' diye belirele kopararak gittiler. Tam o sırada kadınları Resulullah aleyhissalatü vesselam ve Ebu Bekir Allahu an tepeden inerlerken karşılayıp, ''Niye bağırdınız başımıza ne geldi?'' derler. Kadınlar onları daha tanımadan kabe ile örtüsü arasında bir sabi sapık var derler. Onlar sorarlar, Size ne dedi, bize ağzı dolduran, ağzı alınmaz sözler söyledi derler. Derken Resulullah Aleyhissalatu vesselam geldi. Hacerul Esre'de İslamda bulundu. Arkadaşıyla birlikte Beytullah'ı tavaf etti. Sonra namaz kıldı. Namazını bitirince, Ebu Zeyr ki, Aleyhissalatu vesselamı, İslam selamı ile ilk selamlayan ben oldum. Esselamu aleyke ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü, Selam üzerine olsun dedim. Bana. Ve ve rahmetullah. Selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti de diye mukabele etti. Sonra. Sen kim neredensin diye sordu. Gıfardağın dedim. Bunun üzerine eliyle eğilerek parmaklarımı alnına koydu. İçimden. Galiba kendimi gıfara nispet etmemden hoşlanmadı dedim. Elinden tutmak üzere ilerledim. Fakat arkadaşı bana mani oldu. Onu benden iyi biliyordu. Sonra başımı kaldırıp sordu. Buraya ne zaman geldin? Otuz gündür buradayım dedim. Sana kim yiyecek verdi dedi. Zemzem suyundan başka bir yiyeceğim olmadı. Şişmanladım bile. Öyle ki karnımın kıvrımları arttı. Ciğerimde. Açlık hissi de duymadım dedim. Zemzem suyu mübarektir. O hakikaten besleyici bir gıdadır, buyurdu. Hazreti Ebu Bekr adıya Allahu Amin. Ey Allah'ın Resulü. bana müsaade et. Bu geceki yiyeceğini ben ikram edeyim dedi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam ve Ebu Bekr adıya Allahu Amin gittiler. Onlarla ben de gittim. Ebu Bekr bir kapı açtı. Taif kuru üzümünden benim için avuç avuç çıkarmaya başladı. Bu, Mekke'de edeyim ilk yemekti. Orada kaldığım kadar kaldım. Sonra Resulullah'a geldim. Bana dedi ki. Ben hurmalıkta bir yere sevk edileceğim. Burasının Mesrip olduğu kanaatindeyim. Sen kavmine benden mesaj götür. Umarım. Sayende Allah onları hayırla menfaatlendirecek ve onlar sebebiyle de sana sevap verecek. Bundan sonra ben kardeşim neyse geldim. Bana. Ne? Yaptın diye sordu. Ben. ''Müslüman oldum ve Muhammed'in hak bir peygamber olduğunu tasdik ettim.'' dedim. ''Ben senin dinine karşı değilim. Ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim.'' dedi. Sonra kalkıp annemize geldik. Durumu anlattık o da bize. ''Ben sizin dininize karşı değilim. Ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim.'' dedi. Sonra kalkıp hayvanlarımıza binip kavmimiz gıfara geldik. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mesafesini getirdik. İlk anda yarısı Müslüman oldu. Ema İbn Rahza Elgifari Müslüman olanların imamlığını yürütüyordu. Bu onların efendisiydi. Diğer Müslüman olmayan yarı Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye gelince Müslüman oluruz dediler. Derken aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldi. O geri kalan yarı da Müslüman oldu. Bir müddet sonra Esrem kabilesi de gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Zıfarlılar bizim kardeşlerimizdir. Onların Müslüman oldukları şey üzere biz de Müslüman oluyoruz dediler ve onlar da Müslüman oldular. Resulullah ve vesselam. Zıfarı Allah mağfiretini boğtursun. Esrem'i de Allah selamete kavuştursun diyerek o iki kabiye'den memnuniyetini ifade buyurdular. 4412 Ebu Zehri'nin bu halde gelen bir rivayetinde şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın re lisesi peygamber olarak gönderilmiş haberi Ebu Allahu Allah'a ulaşınca. Kardeşim neyse. Devene bin. Şu Mekke'ye git. Kendisini peygamber zanneden ve semadan haber geldiğini söyleyen şu adam hakkında bana bilgi edin. Sözlerini dinle ve bana getir. Dedi. Kardeşi gidip, Mekke'ye vardı. Onun sözlerinden dinledi. Sonra Ebu Zerrin yanına döndü ve şu bilgiyi verdi. Onu gördüm. İnsanlara güzel ahlakı emrediyordu. İnsanlara getirdiği kelam da şiir değil. Arzuladığım kadar merakımı mı dedi. Azıp hazırladı. İçerisinde su olan darcığını yüklenip yola çıktı. Mekke'ye geldi. Mescide uğrayıp Resulullah ve Vesselam'ı kolladı. Esasen onu tanımıyordu. Doğrudan sormayı da uygun görmedi. Böylece birkaç gece geçirdi. Tutup bir kuyutuya yattı. Derken Ali radıyallahu an onu görüp bir yabancı olduğunu anladı. Onu görünce takip etti. Bu ikisinden hiçbiri diğerine herhangi bir şey sormadı. Bu surette sabaha erdiler. Sonra kırbasını ve azığını mercide taşıdı. O gün de öyle geçti ve Resulullah aleyhissalatu vesselamı. Akşama kadar göremedi. Bunun üzerine yattığı yere döndü. Az sonra Ali radıyallahu an ona uğradı ve adama. Yerimi öğrenme zamanı gelmedi mi dedi. Böylece Ebu zevri kaldırdı ve beraberinde götürdü. Ebu Zeri onu geriden takip etti. Birbirlerine hiçbir şey söylemediler. Üçüncü güne ermişlerdi. O gün de aynı şekilde hareket ettiler. Ali onu beraberinde ikamet ettirdi. Ve seni bu memlekete getiren sebebi bana söylemez misin diye sordu. Ebu zevr. bana yardımcı olup yol göstereceğin hususunda ah bu misakta bulunur kesin söz verirsen açıklarım dedi. Ali söz verdi. O da açıkladı. Ali dedi ki, o hatır ve Allah'ın Resulüdür. Sabah olunca peşimi takip et. Ben, senin hakkında korktuğum bir şey görürsem, sanki su döküyorum gibi doğrulurum. Değilse yürümeye devam ederim. Böylece girdiğim yere sen de girinceye kadar beni takip et. Ali böyle yaptı. O da onu takip edip geldi. Ali, Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına girdi. O da onunla birlikte içeri daldı. Resulullah'ın sözünü dinledi ve anında Müslüman oldu. Resulullah kendisine Hemen kavmine dön Gördüklerini onlara haber ver Emdün sana gelinceye kadar Orada kal serman etti Ebu Zehri de Nefsin elinde olan zat'a yemin olsun Ben de haberi onlar arasında Bağırarak söyleyeceğim dedi Oradan çıkıp Mescide geldi Yüksek sesle eşhadu en la ilahe illallah ve eşedü enne Muhammeden Resulullah dedi Halk üzerine atılıp onu iyice dövdüler. Canını pek yaktılar. Derken Abbas da Allahu am gelip üzerine kapanarak mani oldu. Yazık size. Bunun gafarlı olduğunu, Şarma giden tüccarlarınızın yolunun oradan geçtiğini bilmiyor musunuz?" diyerek onu ellerinden kurtardı. Ebu Zevr ertesi gün aynı şeyi tekrarladı. Mekeliler üzerine atılıp tekrar dövdüler. Yine Abbas üzerine kapandı ve onu kurtardı. Razi der ki bu. Ebu Zeynel Gıfari'nin Müslüman oluşunun başlangıcı oldu. 4413 Huzeyfe İbni Yeman R-A-H-Z an anlatıyor. Annem bana. Resulullah aleyhissalatu ve selamı en son ne zaman gördün diye sordu. Ben. Şu şu zamandan beri görmedim dedim. Annem bana kızdı ve azarladı. Bunun üzerine. İzin ver aleyhissalatu ve selamı gideyim. Akşam namazını onunla kırayım ve bana da sana da mağfiret dileği vermesini talep edeyim dedim. O. Gün aleyhissalatu ve selamı gittim. Akşamı onunla kıldım. Yatsıyı da kılıncaya kadar orada nafile namaz kıldı. Sonra ayrıldı. Ben de peşine düştüm. Derken sesimi işitti. Bu kim? Huzeyfe değil mi dedi. Evet. Huzeyfedir dedim. Hacetin nedir? Allah Teala Hazretleri sana da annene de mağfile buyursun. Şu bir melektir. Bu geceden önce abza hiç inmemiştir. Bana selam vermek ve Fatıma'nın cennetteki kadınların efendisi olduğunu, Hasan ve Hüseyin'in de cennetteki gençlerin efendisi olduğunu bana müjdelemek için Rabbinden izin istedi buyurdu. 4414 Huzeyfe İbnü i Eman, R.A. yine Huzeyfe Allahu An anlatıyor. Ashab! Ey Allah'ın Resulü! Yerinize bir halife tayin ettiniz demişti. Şu cevapta bulundu. Ben birini yerime koysam, sonra da siz ona isyan ettiniz. Azaba maruz kalırsınız. Ve siz Huzeyfe'nin size rivayet edeceği sözleri tasdik edin. Abdullah i̇bn Mesud'un okuyacağını okuyun. 4.415. Satt İbn Walı R A -ra Ber an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı bir cümbe hediye edildi. Resulullah aleyhissalatu ve selam ipek elbiseyi yasaklamıştı. Halk bu elbiseden çok hoşlandı. Bir rivayette ipek bir elbise hediye edildi. Elimizle yoklamaya başladık. Hepimiz hayran olmuştuk denmiştir. Resulullah. Nefsin kudret elinde olan zata yemin olsun. Sad i̇bn Muaz'ın cennetteki mendileri bundan hayırlıdır buyurdular. 4416 Sad i̇bn Muaz r-a-h-z-cabir-i-rabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Sad İbn-i Muaz'ın defatından arş titredi. Bir rivayette arş-ı rahman titredi buyurmuştur. 4417 At i̇bn R-A-H-Z, Enes Rabiallahu An anlatıyor. Said İbn-i Bağz Rabiallahu cenazesi taşındığı zaman münafıklar. Cenazesi ne kadar hafif dediler. Bu sözleriyle Beni Kureyze hakkındaki hükmünü kastediyorlardı. Bu, Resulullah ve Vesselam'ın kulağına ulaştı. Hemen şunu söyledi. Onun cenazesini melekler taşıyordu. Bu sebeple insanlara hafif geldi. 4.418 Abdullah İbni Abbas R.A. İbni Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam beni sinesine bastırdı ve Allah'ım bunu dinde fakih kıl diye dua etti. Bir başka rivayete Allah'ım ona kitabı öğret. Bir diğer rivayete Hikmeti öğret demiştir. 4.419 Abdullah İbni Ömer R.A. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Rüyamda elimde bir istirad parçası gördüm. Cennette her nereye istediysen bu parça beni bir kanat gibi oraya uçuruyordu. Rüyamı kız kardeşim Hafsa'ya anlattım. O da Resulullah Aleyhisselatü anlatmış. Aleyhisselatü Vesselam Hafsa'ya. Kardeşin Abdullah Allah'ın ve kulların hakkına liyet eden salih bir insan. Keşke geceleyinde namaza kalksa buyurmuş. Ben bu vakadan sonra gece namazını hiç bırakmadım. 4.420 Abdullah İbn-i Zübeyz R.A.H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. İslam'da doğan ilk çocuk Abdullah İbn-i Zübeyz radıyallahu Doğunca onu Resulullah aleyhissalatu vesselama getirdiler bir kurma alarak ağzında geldi. Sonra sevdiği şeyin çocuğunu ağzına soktu. Karnıma ilk giren şey de Sürullah Aleyhissalatu ve Selamın tükürü oldu. 4421 Abdullah ibn Zubeyr R.A. Yine Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam evinde bir kandil görmüştü. Ey Ayşe dedi. Ben esma nifas olmuş doğum yapmış zannediyorum sakın çocuğa isim koymayın. Ben isim koyacağım. Sonra ona Abdullah ismini koydu ve elindeki bir hurma ile de tahnik yaptı. 4.422 Bilal İbn-i Rabah R.A.H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve resselam buyurdular ki Ey Bilal! İslam beri işlediğin ve en çok menfaat ümit ettiğin ameli bana söyler misin? Çünkü ben bu gece rüyamda ''Cennette ön tarafında senin ayakkabılarının sesini işittim Bilal.'' Şu cevabı verdi. ''Ben İslam'da, nazarımda, daha çok menfaat umduğum şu amelden başkasını işlemedim. Gece olsun gündüz olsun tam bir temizlik yaptığım adres aldığım zaman, mutlaka bana kılmam yazılan bir namaz kılarım. 4423 Bilal İbn-i Rabah R.A. Buhari'nin bir rivayetinde Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan şu rivayet kaydedilmiştir. H.Z. Ömer radıyallahu anh derdi ki, Ebu Bekir, Efendimizdir. Seyidimiz azat etmiştir. Bundan, Bilal radıyallahu anh'ı kastederdi. 4.424 Ubey İbn-i Kabah R.A. H.Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Übey İbnu Ka'b billahi anha Allah bana "Lâmi yekul izzine sana okumamı emretti." demişti. Ka yani Allah Teala Hazretleri benim ismimi size zikir mi etti diye sual etti. Aleyhissalatu vesselam. Evet buyurdular. Bunun üzerine Übey billahi an ağladı. 4425 Ebu Talha el Ansari R A H Z E bu leyler adıya Allahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatu ve re selam'a gelerek ben açlıktan bitkinim dedi. Aleyhissalatu ve selam derhal hanımlarından birini adam gönderip yiyecek istedi. Ama kadın seni hak ile gönderen zat Zülcelal'e emin olsun yanımızda sudan başka bir şey yok diye cevap verdi ve Vesselam bunun üzerine diğer bir kadınına gönderdi. O da aynı şeyi söyledi. Aleyhisselatü Vesselam sonunda. Bu bitkin açık misafir edip doyurursa Allah ona rahmet edecektir buyurdu. Ensardan Ebu Talhar adıya Allah'u amd denen birisi kalkıp. Ey Allah'ın Resulü! Ben misafir edeceğim buyurdu ve onu evine götürdü. Evde hanımına. Yanında yiyecek bir şey var mı diye sordu. ''Hanım, hayır, sadece çocukların yiyeceği var.'' dedi. Bunun üzerine hanımına, ''Sen onları bir şeylerle avut, sonra da uyut.'' Misafirimiz girince, ''Ona sanki yormuşuz gibi görünelim. Yemek için elini tabağa uzatınca lambayı düzeltmek üzere kalk ve onu söndür.'' diye bir hatta bulundu. Kadın söylenenleri yaptı. Beraberce oturdular. Misafir yedi. Karı koca geceyi aç geçirdiler. Sabah olunca aleyhissalatu reçelama geldiler. Resulullah aleyhissalatu reçelam. Ebu Talha'ya. Dün gece misafirinize olan davranışımız sebebiyle Allah Teala Hazretleri taç etti ve güldü buyurdu ve şu ayet-i nazil oldu. Mealen. Ve kendileri ihtiyaç içinde. Olsalar bile. Onları kendi nefislerine tercih ederler. H. 9-4426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 sizin yerinize başka bir topluluk getirir ki, onlar sizin gibi Allah'a itaatsizlik etmezler. Muhammed 328 Orada bulunanlar, bizim yerimize kimler getirilebilir, dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Selman ıfarisinin omuzuna vurdu. Sonra da, bu ve bunun kavmi deyip sözüne devam etti. Ruhun elinde olan rath yemin olsun, eğer ilim, süreyer yıldızının asılmış olsa tarihten yetişecek bir kısım kimseler ona yine de ulaşırlar 4427 Ebu Musa el işari RA Ebu Musa Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki Keşke dün akşam senin kıraatini dinlerken beni bir görseydin gerçekten sana Hazreti Davud'un mizmarlarından bir mizmar verilmiş İsmi Berkami'den kaydettiği bir rivayetteki ziyadede Ebu Musa demiştir ki Ey Allah'ın Resulü Bilseydim ki sen beni dinliyorsun. Kıraatimi senin için daha da güzelleştirirdim. 4428 Abdullah İbn Selam R.A. Sa'd İbn Evbah katında bir Allahu an anlatıyor. Yeryüzünde yürüyen hiç kimse Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın cennetliktir dediğini duymadım. Ancak Abdullah i̇bn Selam üstesna, onun hakkında şu ayet indi. Nealen, de ki, söyleyin bana, eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderildiği halde onu inkar ettiyseniz ve İsrail oğullarından bir de, Tevrat'a dayanarak onun hak kitap olduğuna şahitlik edip iman ettiği halde, siz iman etmeyi büyüklüğünüze yediremezsiniz. Zalim olmaz mısınız? Muhakkak ki Allah zalimler güruhuna yol göstermez. Ahkaf 14429 Celir İbni Abdillah elbeceli Rea Celir Töbiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olduğum günden beri beni yanına girmekten men etmedi. Beni görüp de yüzüme karşı tebessüm etmediği de olmadı. Ona at üzerinde duramamaktan dert yandım. Bunun üzerine eliye göğsüme vurdu ve Allah'ım bunu atın üzerinde sabit kıl. Onu hidayete eren ve hidayete erdiren. Kıl buyurdu. 4.430 Cabir İbni Abdillah İbni Haram R.A.H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam kendisine deveni sattım. Lelitul Bayr'de 25 kere benim için istiğfade verdi. 4.431 Cabir İbni Abdillah İbni Haram R.A. yine Hazreti Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir defasında ben üzgün bir haldeyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşmıştık. Bana, seni niye böyle üzgün görüyorum buyurdu. Babam Uhud'da şehit düştü. Geriye bakıma muhtaç oranta ve bir de borç bıraktı dedim. Bunun üzerine, Allah'ın babana hazırladığı nimeti sana müjde edeyim mi dedi. Ben, evet deyince, Allah hiç kimseyle yüz yüze konuşmuş değildir. Daima perde gerisinden konuşur. Ancak babanı ihya etti ve perdesiz konuştu. Ey kulum! dedi. Ne dilersem benden iste vereyim ey Rabbim dedi baban. Beni dirilt. Senin yolunda ikinci sefer bir daha öldürleyim, Allah-u Hazretleri. Ama ben daha önce şu hükmü koymuşum. Ölenler artık geri dönmeyecekler buyurdu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu nâlen. Allah yolunda şehit edilenleri ölü sanma. Onlar Rablerinin katında hayat sahibidirler ve onun nimetleriyle rızıklanırlar. al İmran 369. 4432 Hz. Enes İbn Malik ve Enes böylece Allahu an anlatıyor. Ümmü Süleym'in böylece Allahu an ha dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, Hadim'in Enes için Allah Teala hazretlerine dua ediler. Bunun üzerine şu duayı yapı verdi. Allahım onun malını çocuklarını çoğalt ve ona verdiklerini hakkında mübarek kıl. 4433 Hz. Enes İbn Malik RA bu halde Halid İbn İnar anlatıyor. Ebu Aliye NS Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan hadis işitti mi diye sordu. Ebu Aliye bu nasıl soru Hazreti Enes on yıl Resulullah'a hizmet etti. Resulullah onun için duada bulundu. Enes'in bir bahçesi vardı. Yılda iki sefer meyve verirdi. Bahçede bir reyhanı vardı. Ondan miş kokusu gelirdi diye cevap verdi. 4.434 Bera İbni Malik R.A.H.Z. Enes İbni Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Saçı sakalı birbirine karışmış. Eski püskü elbiseler içinde. Kimsenin itibar etmediği niceleri vardır ki. Allah'a kasemde bulunsa. Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. İşte. Bera i̇bn Malik öğlelerindendir. 4.435 Sabit İbn-i Kays i̇bn A H Z Enes İbn-i Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sabit İbn-i Kays'ı kaybetmişti. Bir adam. Ey Allah'ın Resulü! Ben onun yerini biliyorum dedi ve gidip evinde oturmuş. Başı önde ağlıyor vaziyette buldu. Neyin var? Niye ağlıyorsun dedi. Sorma. Şer'i var. Sesim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinin üstüne çıkıyordu. Bütün amirim gitti. Cehennemiyim dedi. Adam. Sabit'in bu sözlerini işitince doğru ve vesselama geldi ve durumu haber verdi. Ona git ve şöyle buyurdular. Sen cehennemlik değilsin. Bilakis sen cennetliksin. 4.436 Sabit İbn-i Kays İbnu i Şemmas R.A. Müslim'in bir rivayetinde. Allah Kaalan'ın. Şu ayeti indiği zaman nealen. Ey iman edenler. Seslerinizi. Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin. Huzurat 2. Sabit Rabiallahu An evinde oturup ağlamaya başladı. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onu aradı. Şeklindedir. 4.437 Adil İbn-i Hatim R.A.H.Z. Adil Rabiallahu An anlatıyor. Kavmimden bir gruplar Ömer i̇bn Hattab Hatta Allahu An'ın yanına geldim. Tay kabilesine mensup her bir adam için 2.000 diren tahsisat ayırdı. Benden ise yüz çevirdi. Ben kursusuna geçtim. Yine benden yüz çevirdi. Ben tekrar karşı tarafına geçtim. O yine bana tersini döndü. Bu durumda, ben, ey niminlerin emiri, beni tanıyor musun dedim. Güldü ve, evet, vallahi seni tanıyorum dedi ve ilave etti. Onlar kafirken sen iman etmiştin. Onlar yüz çevirirken sen gelmiş teslim olmuştun. Onlar ahlinden sen ahlinde sadık kalmıştın. Ayrıca, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın gözünü ve ashabının üzerine ağırtan ilk zekat parası da, senin Tay kabilesinden Resulullah yedi getirdiğin zekat parası olmuştu. He, Ömer bu sözlerinden sonra, bana verme özrünü beyana geçti ve dedi ki, ben, fakirlik sebebiyle yoksul duruma düşenlere tahsisat ayırdım. Onlar aşiretlerinin seyyidleridir. Temsil ettikleri adamlarının arız olacak kıtlık hallerinde onlara infak gibi hukuklarını üzerinde taşımaktadırlar. Bu sebeple geride kalan adamları adına onlara tahsisat verdim. Bu açıklama üzerine adı Hazreti Ömer'e Öyleyse tamam. Bana vermemeni normal karşılarım dedi. 4.438 H.Z. Ebu Hüreyre R.A fez de, de Buhu er-Radiyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Senden çok güzel şeyler işitiyorum. Fakat ezberimde tutamıyorum. Yıdanı aç emrettiler. Ben de açtım. Dua buyurdu. Sonra topladım. Bundan sonra bana çok hadis söyledi. Ben söylediklerinden hiçbirini unutmadım. 4439 Züleybit R.A. Ebu Berzi el-Eslimi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam birinde birindeydi. Allah Teala hazretleri genimet nasip etti. Ashabına arkadaşlarınızdan herhangi bir kayıp verdiniz mi diye sordu. Evet. Dediler. Falanca. Falanca ve falanca Resulullah yine sordu. Başka bir kaybınız var mı ashab? Evet. Falanca. Sağlanca. Sağlanca dediler. Aleyhisselatü Vesselam yine sordu. Başka bir kaybınız? Yok mu? Hayır. Yok dediler. Ama ben Jüleybi'i kaybettim onu arayın emretti. Ashab onu aradı ve öldürmüş olduğu yedi kişinin yanında bulundu. Düşmanlar da onu öldürmüşlerdi. Aleyhisselatü Vesselam gidip başucunda durdu ve o yedi kişiyi öldürmüş. Onlar da onu öldürmüşler. Bu bendendir. Ben de ondanım. Bu bendendir. Ben de ondanım buyurdu. Sonra Cüleybi'li kolları arasına aldı. Ona, Resulullah'ın kollarından başka yatak olmamıştı. Ravi devamlı der ki, ona bir mezar kazıldı. Kabinin içine konuldu. Gusledildiğini zikretmedi. 4.440 Harise İbn-i Süraka R.A.H.Z.N.S. Allah'u an anlatıyor. Ümmü Harise adı anha. Resulullah aleyhissalatu ve selama geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Bana Harise'den haber? Vers dedi. Harise! Belir günü isabet eden serseri bir ok sebebiyle ölmüştü kadın devamla. Eğer cennet değse sabredeceğim. Değilse dünya evinde olduğum müddetçe ağlamaya devam edeceğim dedi. Aleyhissalatu ve selam! Ey Ümmü Harise! Cennetin tek bir bahçe olduğunu mu sanırsın? Cennette bahçeler var. Senin oğlun ise? Hirdevs-i Alay'a kondu buyurdular. Bunun üzerine kadın gülerek geri döndü. 4441 Halid İbn-i A. Rea Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte bir yere indik. Halk geçmeye başladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ey bu bu kim diye soruyordu. Ben de falanca diyordum. Bu Allah'ın ne iyi kulu diyordu. Sonra tekrar soruyordu. Peki şu kim falanca diyordum. Bu Allah'ın ne kötü kulu diyordu. Bu hal Halit ibnül Elit Allah'u an geçinceye kadar devam etti. O zaman bu kim diye yine sordu. Ben Halit ibnül Elit dedim. Bu Allah'ın ne iyi kulu? Bu Allah'ın kılınçlarından bir kılınç buyurdu. 4.442 An-ı İbn-i ve Ukbe i̇bn Amir radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki İnsanlar teslim oldu. An-ı i̇bn ise iman etti. Ebu Süfyan İbn-i Harp 4.443 Ebu Süfyan İbn-i Harp İbn-i Abbas Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Ebu Süfyan. Her ne talep ettiyse, mutlaka tamam diye müsbet cevap almıştır. 444 H.Z. Muaviye R.A. Ebu İdris. El Havlanı anlatıyor. Ömer İbni Hattab Rabiallahu An. Ümeyye İbni Sadı Humus Valiliğinden azledince yerine Hazreti Muaviye Rabiallahu An hı tayin etti. Halk az azledip muaviyeyi tayin etti diye mırıldandı. Ümeyye Rabbi Allahu am. Muaviyeyi hayırlaya dedin. Zira ben Resulullah aleyhissallatu ve selamın. Allahım. Onunla insanlara hidayetini ulaştır dediğini duydum dedi. 4445. H Z. Muaviyeh A. İmam Abbas Rabbi Allahu anlatıyor. Ben çocuklarla birlikte oynuyordum. Derken Resulullah Aleyhisselatu Vesselam geldi. Ben hemen bir kapının arkasına saklandım. Beni orada bulup enseme dokundu. Muaviye'ye git. Onu bana çağır dedi. Ben derhal gittim ve geldim. O yemek yiyor dedim. Resulullah Ve Vesselam. Tekrar. Git Muaviye'yi bana çağır emrettiler. Ben yine gidip döndüm ve O yemek yiyor dedim. Resulullah tekrar, git, Muaviye'yi bana çağır, emrettiler. Ben yine gidip geldim ve, o yemek yiyor, dedim. Bunun üzerine, Allah onun karnını doyurmasın, buyurdular. 4.446 H.Z. Muaviye R Abdurrahman i̇bn Ebu Meyre radıyallahu anh ki Resulullah aleyhissalatu selamın ashabından idi. Resulullah'ın Muaviye için şöyle dua ettiğini rivayet etmektedir. Allah'ım, onu hidayet edici ve hidayeti bulmuş kıl ve onunla insanlara hidayet ver. 4447, Hatice bin Tuhu Eylid, Re, A, H, Z, Ebu an, anlatıyor. H, Z, Cebrail aleyhisselam, Resulullah Aleyhissalatu ve selama gelerek, Ey Allah'ım, Resulü, dedi. İşte Hatice geliyor. Beraberinde bir kap var. İçerisinde katık veya yiyecek. Veya içece mevcut. O yanınıza ulaştığı vakit, ona Rabbinden ve benden selam söyleyin ve onu gürültü ve yorgunluk bulunmayan cemitte, içerisi oyulmuş inciden mamur bir evle müjdeleyin. 4.448 Hatice bin Tuhu Eylid R.A.H.Z. Ayşe Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın hanımlarından hiçbirine, Hazreti Hatice Allahu anhaya karşı duyduğum kıskançlığı hiç duymadım. Halbuki onu hiç görmüşlüğümde yok. Ancak, Aleyhisselatu Vesselam onun yanını çok yapardı. Ne zaman bir koyun kesip parçalara ayırsa Hatice'nin dostlarına da gönderirdi. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok derdim de bana. Onun gibisi var mıydı? O şöyleydi. O böyleydi. Öbür kadınlar beni çocuktan mahrum ederken benim çocuklarım ondan oldu diye karşılık verirdi. H. Z. Ayşe der ki, İçinden bir daha Hatice hakkında kötü söz söylemeyeceğim dedim. Hazreti Ayşe devamla der ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hatice'den 3 yıl sonra benimle evlendi. 4449, Hatice bin reyliz, R. Re, a. H. Z. Ali radıyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ahiretin en hayırlı kadını Meryem bintu İmran'dır. Dünyanın en hayırlı kadını Hatice bin Tuhu Eylidir. Ravi bunu söylerken, eliyle semaya ve arza işaret etti. Rezin bir rivayette şu ziyadeyi kaydetmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Erkeklerden pek çokları kemale ermiştir. Kadınlardan ise İmran'ın kızı Meryem, Firavun'un karısı Asiye, Hüeyl'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma'dan başka kimse kemale ermemiştir. Hz. Ayşe'nin kadınlara üstünlüğü, Tirdin diğer yiyeceklere üstünlüğü gibidir. Bu rivayet Buhari'de Ebu Musa hadisi olarak gelmiştir. Enbiya 45 Müslim Tezailus Sahabe 70 2431 Tirmizi Etme 31 1835-4450 H. Z. Fatıma R. A. M. İbn-i M. anlatıyor. Halamla birlikte Hazreti Âişe radıyallahu anh'ın yanına gittim. Hazreti Âişe'ye hangi kadın Resulullah aleyhisselatü vesselam'a daha sevgili idi diye soruldu. Fatıma dedi. Ya erkeklerden dendi. Fatıma'nın kocası. Zira bildiğim kadarıyla Ali radıyallahu anh çok oruç tutar. Çok namaz kılardı. 4451 HZ Fatıma R.A. Ünlü Seleme Anh'a anlatıyor. Resulullah. Aleyhissalatu ve Selam Fetih senesinde Fatıma'yı çağırarak hususi konuştular. Fatıma ağladı. Sonra tekrar hususi olarak konuştular. Fatıma bu sefer güldü. Resulullah aleyhissalatu ve Selam vefat edince. Fatıma'dan o ağlama ve gülmesi hususunda sordum. Dedi ki. Önce. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana öleceğini haber verdi. Ben de ağladım. İkinci konuşmamızda benim İbrahim kızı Meryem hariç diğer kadınların cennette efendisi olacağımı müjdeledi. Bunun üzerine güldüm. 4452 Hz. Aişe R.A. Ayşe, Ayşe Rabbiyallah onu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana Ey Ayşe! işte Cebrail sana selam ediyor dedi. Ben de. Ve aleyhisselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu dedim. Resulullah benim görmediğimi görürdü. 4453. HZ. Ayşe R.A.H.Z. bu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selamın ashabı bizlere her ne zaman bir hadis müşkilat arz edecek olsa. Hemen Hazreti Ayşe'ye sorardık. O bize bu hususta mutlaka bir bilgi sunardı. 4454 HZ Ayşe R.A. Ebu A anlatıyor. HZ Ali radıyallahu anh Asker toplamak için Ammar İbni Yasir ve Hasan İbnu Ali radıyallahu anh'ı bu gönderince, Ammar halka şöyle hitap etti. Ben de biliyorum. O HZ Ayşe, dünyada da ahirette de Peygamberimiz aleyhissalatu selamın zevcesidir. Bilakin Allah sizleri imtihan ediyor. Kendisine mi? Yoksa Aisha'ya mi tabi olacaksınız? Safi Safiye bin Tuhay ibnu Ahtap R A H Z N radıyallahu anh anlatıyor. H Z Safiye Hazreti Ata radıyallahu anh Hıman'ın Yahudi kızı deyip istiskal ettiği ulaşıyor. Bu sözü işiten Safiye ağlıyor. Tam o ağlarken ve Vesselam yanına gidiyor ve niye ağlıyorsun diye soruyor. Safiye. Hafize bana sen Yahudi kızısın dedi der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sen bir peygamber kızısın. Senin amcan da bir peygamberdir. Ayrıca bir peygamberin de nikahı altındasın. Öyleyse o sana karşı neyi ile iftihar ediyor ki diyerek onu teselli etti. Sonra da öbürüne Ey Afsa, Allah'tan kork dedi. 4456 Sevde bin Zümeyr RA ikrim anlatıyor. Bir gün sabah namazından sonra İbn Abbas radıyallahu anh'a Hazreti Sevde'nin vefat ettiği söylenmişti. Hemen secdeye kapandı. Niye böyle davrandığı sorulunca şu cevabı verdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Allah'ım Ayetlerinden bir ayet gördüğünüz vakit sezre edin buyurmuştu. Şimdi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerinin gitmesinden daha büyük bir ayet var mıdır Ebu Davud ve Tirmizi? Hadisi kaydederler. Ancak Resulullah'ın zevcelerinden hangisinin vefat haberinin geldiğini zikretmezler. Sevde diye tesmiye. Rezinin ilavesinde gelmiştir. 4.457 Ümmü Eymen R.A.H.Z.N.S. Rabiallahu An anlatıyor. H.Z. Ömer. Resulullah ve Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Rabiallahu anha Gel beraber Ümmü Eymen Rabiallahu An'a gidip ziyaret edelim. Tıpkı ve Vesselam'ın onu ziyaret ettiği gibi deli ve gittiler. Ümmü Eymen onları görünce ağladı. Niye ağlıyorsun? Resulullah'ın Allah nezdinde bulacağı mükafatların daha hayırlı olduğunu biliyor musun dediler. Ümbü Eymen. Evet bilmez olur muyum? Allah indinde olan Resulullah için elbette daha hayırlıdır. Lakin beni ağlatan, Semadan gelen vahyin kesilmiş olmasıdır dedi. Bu sözleri onları da hüzünlendirdi. Ümbü Eymen ile birlikte onlar da ağladılar. 4.458 Ehl-i Beyt'in fazileti, İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin, beni de Allah sevgisi için sevin, Ehl-i Beyt'imi de benim sevgim için sevin, 4459, Ehl-i Beyt'in fazileti, sad İbn-i -e Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Şu ayet indiği zaman, Mealen, sana bu ilim geldikten sonra, kimseninle bu hususta mücadele edecek olursa de ki, gelin, çocuklarımızı ve çocuklarımızı, kadınlarımızı ve kadınlarımızı, kendimizi ve kendimizi çağırıp toplanalım. Sonra niyaz edelim ki, Allahım laneti yalancılar üzerine olsun. Al-i İmran 61, Resulullah ve Selam Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin Allahu anh'ın ecma'ini çağırdı ve, Allah'ım! Bunlar da benim ehlim ailem buyurdu. 4.460 Ehl-i Beyt'in fazileti. Ümmü Sereme Allahu anh'a anlatıyor. Ben Resulullah ve vesselamın evinin kapısındayken şu ayet nazil oldu. Ey peygamber ailesi! Allah günahlarınızı gidelip sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzab 33 Evde Resulullah ve vesselam. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin vardı. Onlara bir örtü bürüdü ve Allah'ım işte bunlar benim ehli i beytimdir. Bunlardan günahı gider ve bunları kirlerden tertemiz kıl buyurdu. Ben atılıp ey Allah'ın Resulü ben ehli i beytten değil miyim dedim. Bana sen yerinde dur. Sen zaten hayırdasın. Sen Resulullah'ın zevcesisin diye cevap verdi. 4461 Ehli i Beyt'in fazileti. H. Z. Enes Allahu an anlatıyor. Şu ayet indiği zaman ne halen? Ey peygamber ailesi! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Asza 33. Resulullah aleyhissalatu vesselam sabah namazına giderken, 6 aya yakın bir müddette, Hz. Fatıma radıyallahu an hanın kapısına uğrayıp, namaza kalkın ey ehl-i beyt! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor, buyurdu. 4.462 ehl Beyt'in fazileti H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinde siyah yünden nakışlı bir kumaş olduğu halde sabahleyin evden çıktı. O sırada Hasan geldi. Onu ötünün altına soktu. Sonra Hüseyin geldi onu da soktu. Sonra Fatıma geldi. Onu da soktu. Sonra Ali geldi onu da ötünün altına soktu. Sonra da, Eehli Beyt, Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Azəb 33 buyurdu. 4463. Eehli Bayt'in fazileti. Yezid ibnu Hayyan, Zeyd ibnu Erkan da bizi Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Haberiniz olsun. Ben size iki varlık bırakıyorum. Bunlardan biri Allah kâhinin kitabıdır. O. Allah'ın sema ardı arasına uzanmış ipi olup, kim ona tutunursa hidayet üzere olur, kim de onu terk ederse dala düşer. İkincisi itibetim, ehli beytimdir, biz. Zeyd, İbn-i Erkam'a sorduk. Kadınlara da ehli beytinden midir, hayır? dedi. Allah'a yemin olsun. Kadın bir müddet erkekle beraber olur. Sonra kocası onu boşar. O da babasına ve kavmine döner. Ve Sürullah aleyhissalatu ve selamın ehl-i beyi aslı ve kendinden sonra sadaka haram olan asabesidir. 4.464. Ehl-i beytin fazileti. İm Ömer Radıyallahu an. Anlatıyor. Ebu Bekir Radıyallahu Allahu an. Buyurdular ki. Muhammed aleyhissalatu ve selamın ehl-i bey gözetin. 4.465. Ensarın fazileti. H. Z. Ebu Hüreyre Radıyallahu an. Anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Şayet Ensar bir vadiye veya geçide süluk etse ben de mutlaka Ensar'ın gittiği vadiye ve geçide süluk ederim. Eğer hicret olmasaydı ben Ensar'dan biri olurdum. Ebu, Hüreyre ki, Ona annem ve babam feda olsun. Bu sözüyle haddi aşmış. Ensar'ın hakkından fazlasını onlara vererek zulmetmiş değildir. Zira onlar onu barındırdılar ve ona yardım ettiler veya bir başka kelime ile ifade edilecek yardımlar yaptılar. Mallarıyla kendisine ve ashabına muavenette bulundular. 4466 Ensar'ın fazileti. Bu sayı itibarıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Benim kendisine sığındığım sırdaşım Ehlibeytimdir. Dayanağım da Ensar'dır. Öyleyse onların Ehl-i Beyt ve Ensar'ın kusurlularını affedin. Faziletli olanlarına da sarılın. 4.467 Ensar'ın Fazileti i̇bn Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Allah'a ve ahirete iman eden kimse Ensar'a buğz etmesin. 4.468 Ensar'ın Fazileti H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ensar dayanamdır. Sırdaşımdır. İnsanlar sayıcı artarken onlar azalacaklar. Öyleyse onların iyilerine yapışın. Kusurlularını da affedin. Buhari, i̇bn Abbas Rab'iyallahu anhümanın kaydettiği bir diğer riayette, onlar azalacaklar. Lafzının peşinde şu ziyadeye yer verir. Öyle ki yemekti ki tuz gibi olacaklar. 4469 Belir Akabe'ye katılanların fazileti Rifa i̇bn Rafi Rafi'ez Zürek'e radıyallahu anh anlatıyor. Cebril aleyhisselam Resulullah ve vesselama gelerek İçinizdeki belir ehlimi ne addediyorsunuz diye sordu. Aleyhisselatu vesselam Müslümanların en faziletlisi buyurdu. Cebrail Biz de Belir'e katılan melekleri öyle. En faziletlimiz biliyoruz, dedi. İfa Allahu anh da belir Rafi ise akabe ehlimlendi ve oğluna, akabe beyatlerinde hazır bulunmam yerine belir hazır bulunmuş olmam beni sevindirmez, derdi. 4.470, belir. Akabe katılanların fazileti, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah-u hazretleri, Belir ehlinin yaptığı fedakarlık ve ihlaslarına muttali oldu da. Artık ne isterseniz yapın. Ben sizi affetmişim buyurdu. 4471 Belir Akab'e katılanların fazileti. H.Z. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Hudeybiye'de ağaç altında beyat edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecektir. 4472 İslam ümmetinin fazileti. H. Z. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların meseli şuna benzer. Bir adam var. Bir grup kimseyi ücretli olarak tutmuş. Kendisi için belli bir ücret mukabilinde. Geceye kadar çalıştırıyor. Bunlar gündüzün yarısına kadar çalışıp, bize şart koştuğun ücrete ihtiyacımız yok. Biz gideceğiz. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara, böyle yapmayın. İşin geri kalan kısmını da tamamlayın ve ücretinizi tam olarak alın diye rica eder. Ancak onlar buna yanaşmazlar ve terk edip giderler. Adam onlardan sonra iş için başkalarını ücretle tutar. Onlara, şu gününüzü tamamlayın. Öncekilere vaat ettiğin ücreti size tam olarak verelim der. Bunlar ikindi vaktine kadar çalışırlar. O zaman işin senin olsun. Yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz. Çalışmayı terk ediyoruz derler. Adam onlara da işimizin geri kısmını tamamlayın. Şurada az bir zamanınız kaldı diye rica eder. Ancak onlar dinlemeyip giderler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Bunlar da geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Bunlar da geri kalan zamanda güneş batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu. Onların ve bu nurdan kabul ettikleri miktarı meseledir. 4.473 İslam ümmetinin fazileti i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Sizden önce geçen ümmetlere nazaran sizin bekanız. İkindi vaktiyle güneşin batması. Arasındaki müddet gibidir. Tevrat ehline Tevrat verildi. Onlar gün ortasına kadar onunla amel ettiler. Daha fazla devam etmekten aciz kaldılar. Onlara kirat kirat ücretleri verildi. Sonra ehli İncil'e İncil verildi. Onlar da ikindi namazına kadar çalıştılar. O zaman onlar da aciz kaldılar. Kirat kirat onlara da ücretleri verildi. Bize ücretimiz ikişer kirat. İkişer kilat verildi. İki kitap mensupları: Ey Rabbimiz! sen bunlara ikişer kilat, ikişer kilat olarak verdin. Halbuki bize birer kilat, birer kilat vermiştin. Halbuki biz amel yönüyle onlardan ileriyiz dediler. Allah alakalı hazretleri, ben ücretlerinizde bir haksızlık yaptım mı buyurdu. Onlar hayır dediler. Öyleyse bu benim lütfumdur. Onu ben dilediler ey dedim bu 4474. İslam ümmetinin fazileti. Hz. Ne sure buyu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın yanında bir cenaze geçti. Oradakiler cenaze hakkında hayırlı senada bulundular. Aleyhissalatu ve selam. oldu. Vacip oldu. Vacip oldu buyurdular. Sonra bir cenaze daha geçti. Bunu kötü sözlerle yadettiler. Resulullah yine. Vacit oldu buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü. Vacit olan nedir diye sordu. Öncekini hayırla yadettiniz ona cennet vacit oldu. İkincisini kötülükle yadettiniz ona da cehennem vacit oldu. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz buyurdu. 4.475 İslam ümmetinin fazileti. Huzeyfe Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allah-u Teala hazretleri, bizden öncekileri, Cuma'yı bulma işinde şaşırttı. Bu sebeple Cumartesi Yahudilerin, Pazar günü de Hristiyanların oldu. Allah-u Teala hazretleri bizi yarattı ve bizlere Cuma gününü bulma hususunda hidayet nasip etti. Cuma'yı da, cumartesi ile Pazar'ı da ibadet günleri kıldı. Onlar kıyamet günü de bize tabidirler. Biz dünya ehli arasında sonuncusuyuz fakat kıyamet günü birinciler olacağız ve bütün mahluk kattan önce hesapları görülüp bitirilecekler olacağız. 4476 İslam ümmetinin fazileti ve bu sayı itibarıyla allah an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kıyamet günü aziz ve celil olan Allah, ey Adem diye seslenir. Adem, ey Rabbim buyur, emrindeyim. Bütün hayırlar senin elindedirler. Şöyle bir nida bulunur. Allah sana cehennem heyetini çıkarmanı emrediyor. Adem sorar, ey Rabbim, cehennem heyeti ne kadardır? Her binden 999'u işte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyaçları, insanların sarhoş olmadıkları halde. Azabın çiddesinden sarhoşa döneceklerini göreceğin zaman bu zamandır. Bu haber az sabah çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti. Ey Allah'ın Resulü! Dediler. Bu binde bir içine hangimiz gireceğiz? Yecüze Mecüze'den binde 999. Sizden ise bir olacak. Şunu da bilin. Siz insanlar arasında beyaz bir öpüzde siyah bir kıl veya siyah bir öpüzde beyaz bir kıl durumundasınız. 4.477, İslam ümmetinin fazileti, Ebu İmamer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Rabbim bana, ümmetimden 70.000 kişiyi hesap ve ceza olmaksızın cennete koymayı vaat etti. Her bin ile birlikte 70.000 ve Rabbimin avucuyla 3 avuç daha. 4.478, İslam ümmetinin fazileti, İbn Ömer an anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ümmetimin cennete gireceği kapının genişliği, iyi bir aklın üç gün veya yürüme mesafesidir. Onlar cennet ehli kapıdan girerken sıkışılara omuzları ezilecek hale gelir. 4479 İslam Ümmetinin Fazileti Tirmizi'nin girdiği yer rivayetinde bireyde Radıyallahu anh Resulullah ve Vesselam'ın şu sözünü nakleder. Cennet ehli 120 saftır. Bunlardan 80 safı bu ümmetten, 40 safı da diğer ümmetlerdendir. 4.480 İslam ümmetinin fazileti Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müslüman bir kimse öldü mü? Allah ona bedel bir Yahudi veya Hristiyan'ı cehenneme koyar. 4.481 İslam ümmetinin fazileti Heza Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam İmtina edenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurmuşlardı. İmtina edenler de kim dediler. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim asi olur, itaat etmezse o imtina etmiş demektir buyurdular. 4482 İslam ümmetinin fazileti. Ebu Malik el-İshari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki Allah sizi 3 hastaten himaye etti hepinizi helak edecek olan peygamberinizin ve duasından batım ehlinin hak ehline nurunu söndürecek kesin bir beesinden dallek üzerine birleşmenizden 4483 İslam ümmetinin fazileti Ebu Musa Rabbiabiy Allahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki şu ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır. Fitneler Zerzeleler ve Kaddur 4484 İslam ümmetinin fazileti Yine Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah keala hazretleri şu ayetler ümmetim için bana iki eman indirdi. Birinci sen aralarında olduğun müddetçe Allah onlara umumi bir azap vermeyecektir. İkinci onlar istiğfada bulundukları müddetçe Allah onlara azap vermeyecektir. Enfal 33. Ben aralarından ayrıldım mı? Allah'ın azabını önleyecek ikinci eman olan istiğfar kıyamete kadar aralarında bırakıyorum. 4.485 İslam ümmetinin fazileti. Amir İbn-i Saad babası Rabi'yallahu anh'tan naklen anlatıyor. Resulullah ve selam beni Muaviye Mescidine girdi. Orada iki rekat namaz kıldı. Biz de onunla beraber kıldık. Sonra Rabbine uzun uzun dua etti. Sonra yanımıza döndü. Dedi ki, Rabbimden üç şey talep ettim. İkisini verdi. Birini geri çevirdi. Rabbimden ümmetimi umumi bir kıtlıkla helak etmemesini talep ettim. Bunu bana verdi. Ümmetimi suda boğulma suretiyle helak etmemesini diledim. Bana bunu da verdi. Ümmetimin kendi aralarında savaşmamalarını da talep etmiştim. Bu geri çevrildi. 4.486 İslam Ümmetinin Fazileti Ebu Said Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Ümmetimden alim, şehit, salih, bazıları var. Birçok kabilelere şamil bir cemaate şefaat eder. Bazıları var bir kabile şefaat eder. Bazıları var bir bölüye şefaat eder. Bazıları da tek ferde şefaat eder ve cennete girmelerini sağlar. 4487 İslam ümmetinin fazileti Rezim şunu ilave etmiştir. Şefatin Ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Bir adamın ateşe atılması için emir verilir. Giderken Dünyada susadığı zaman su vermiş olduğu adamı rastlar. Onu tanır ve ona. Benim için şefaat etmeyecek misin der. Adam. Sen de kimsin diye sorunca. Ben sana falan falan gün su içirmedim mi der. Öbürü bunu tanır ve Allah nezdinde onun lehinde şefaatte bulunur. Adam da böylece geri çevrilir ve cennete gider. 4488 İslam Ümmetinin Fazileti H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ümmetim yağmur gibidir. Evveli mi? mi daha hayırlıdır bilinemez. 4489 İslam ümmetinin fazileti. H.Z. Muhire radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ümmetimden bir grup, hak üzerine galip olmaktan hiç yeri kalmaz. Allah'ın emri kıyamet gelince de onlar galiptir. Buhari. Bu grup alimlerdir demiştir. 4490 İslam ümmetinin fazileti. Sa'd İbn Evbe vakı'tadı bi'llahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki: Ehli ve hak üzeri galip olmaya kıyamet kopuncaya kadar devam ederler. 4491 İslam ümmetinin fazileti. Muaviye İbn Ku're Babası Allahu Anh'tan naklen anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Şam Suriye'ye halkı fersada uğradı mı artık orada sizin için hayır yoktur. Ümmetimden bir grup Kıyamet kopuncaya kadar Mansur Allah'ın yardımına mazhar olmaya devam edecek. Onları mahrum bırakanlar onlara zarar veremeyecekler. Ali İbn-i Medini Bunlar hadis asyabıdır demiştir. 4.492 İslam ümmetinin fazileti İmran İbni Hüseyin R.A. anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü V.S. buyurdular ki Ümmetimden bir grup taife hak üzerine savaşmaya devam edeceklerdir. Onlar kendilerine meydan okuyanlara karşımıza serdirler. Öyle ki bunların sonuncuları Mesih de ile de savaşırlar. 4.493 İslam ümmetinin fazileti. Hz. Ebû Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ümmetim içinde beni en çok sevenlerden bir kısmı benden sonra gelenler arasından olacak. Mallarını ve ailelerini feda pahasına beni görmeyi arzu edecekler." 4494. İslam ümmetinin fazileti. Abdullah İbnü Bişr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kıyamet gününde, ümmetimin iki alameti olacak. Biri secde sebebiyle alnındaki parlaklık, diğeri de abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır. 4495, İslam ümmetinin fazileti, Ebu Musa Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah bir ümmete rahmet diledi mi? Peygamberlerini kendilerinden önce kableder ve onu ümmete bir öncü ve hazırlayıcı yapar. Bir ümmetin helakini de diledimi. Onları peygamberleri hayatta iken cezalandırır da onun. Gözünün önünde onları helak eder. Böylece, o ümmetin inkâr ve bir sebebiyle helakleriyle peygamberin içi rahatlar. 4.496 Kureyş'in fazileti H.Z. Cabir-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, insanlar hayırda da şerde de Kureyş'e tabidir. 4497 Kureyş'in fazileti i̇bn Abbas Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ey Allah'ım! Kureyş'in ilkini azap tattırdım. Hiç olsun. Ahirine ihsanını tattır. 4498 Kureyş'in fazileti H.Z. Ebu Hüleyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kureyş kadınları, deveye binen kadınların en hayırlılarıdır. Onlar, küçük çocuklara karşı daha şefkatli, kocalarının mallarına karşı daha muhafızdırlar. Ebu Hüleyre radıyallahu anh, Meryem bintu İmran hiçbir zaman deveye binmedi derdi. 4.499 Kureyş'in fazileti. Abdullah i̇bn Muti, babası Rabiallahu Anh'tan naklen anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Mekke'nin fethedildiği gün buyurdular ki, bugünden sonra hiçbir Kureyşli, kıyamete kadar sabren öldürülmez. Ravi der ki Kureyş'in Asi isimlerinden Muti'den başka kimse Müslüman olmadı. Muti'nin ismi de Asiydi. Resulullah ve Vesselam ona Muti ismini taktı. 4.500 bazı Arap kabilelerinin fazileti, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Esrem kabilesini Allah selametli kılsın. Zıfar kabilesine de mağfiret buyursun.